Alhamdulillah inne şeytan eracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ya rabbil alamin ve salatu ve ala rasuluna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcih ve men ittaba bi ihsan ila yawmiddin. Allahu bak. Bu hafta inşallah Kitabu Salah başlıyoruz yani normalde İmam Malik Muvattas'ın diğer bütün hadis ve fıkıh kitaplarından ayıran bir özelliktir bu. Belki söylemedim. Normalde İmam Malik eee bu kutu salah ile başlamıştı yani namazın vakitleriyle sonra taharet babu ile devam etti. Şimdi Kitabu's Salaha geldi. Normalde fıkıh kitapları taharet babu ile başlar, temizlik babu ile. Ardından Kitabu's Salah namaz kitabına girer. bu namazların vakitleri de o Kitabu's Salah'ın içerisinde bir kısımdır. İmam Malik bu şekilde yani muhalif muhalefet etmişlerken zaten hemen kendisi tabiin olduğu için sahabeden sonradır. Belki ilk dönemde hadis kitapları böyle tedvin ediliyordu, toparlanıyordu. Allah hem doğrusunu bilendir. Allah hamdolsun. Üçüncü cilde başlıyoruz şimdi temiheden. Allah nasip ederse. Üçüncü cilde Kitabu Salah ile alakalı. Dördüncü cilde devam edecek, tamamlanacak Allah nasip ederse. Dördüncü cildin ortalarına doğru. İnşallah Kitabu Salah ile Bismillah diyoruz ve ilk buradaki bab. Ma jaa fi nidai bi salati namaza nida etmek hakkında gelenler yani kastı ezan ezan nasıl meşru kılındı ezan nasıl ümmete öğretildi bunu anlatacak inşallah Yahya bin Said radiyallahu anh'dan rivayete göre şöyle demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatin namaza çağrılması için iki ağaç parçası alınıp birbirine bulunmasını emretmişti Abdullah bin Zeyd el Ensari sonra da Haris bin Hazrec oğullarından bir kişi de Rüyasında iki ağaç parçası görmüşlerdi ve bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin istediği ağaç parçalarının benzeridir dediler. Kendisine namaz için insanları çağırmaz mısın denildi. Uyanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip rüyasını anlattığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan okunmasını emretti. Evet bu vapta İmam Ali'nin ilk getirdiği hadis bu. İbn-i Abdülber diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edildi bu kıssa Abdullah ibn Zeyd ki bu ezanın başlangıcıyla alakalı bir hadis. Sahabeden büyük bir cemaatten farklı lafızlarla, farklı senetlerle ama ortak manalarla ve senetleri kuvvetli kavya olacak şekilde bu ezanla alakalı hadisler rivayet edilmiştir. Bunlar mütevatirdir diyor İbn Abdülber rahimallah mütevatir derecesine ulaşmıştır. Tabi burada birçok konu var. Bunlara tek tek değineceğiz. Bunlardan ilki ve ön önemlisi rüyanın vahyin bir çeşidi oluşu. Ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki vahyiden geriye salih rüyalar kaldı diyor. Salih rüya hak olan rüyadır. Çünkü rüya üç çeşittir. Şer'i olan Allah azze ve celle'nin subhanehu ve teala'nın kullarına bazı gaybde, yani mustakbelde, gelecekte olacak şeyleri haber vermesidir. Bunlar hak rüyadır ve rüya hiçbir zaman geçmişe yorumlanmaz. Bu da rüya ilmine dair var olan alimlerin belirttiği esaslardan bir tanesidir. Bununla beraber ikinci çeşit rüya şeytandan gelen, şeytanın gösterdiği, hakla alakası olmayan şeytanın ki şeytan Resulullah'ın söylediği gibi benim kılığım haricinde bütün kılıklara girer diyor aleyhissalatü vesselam. Şeytan şekil değiştirebilir, annesi babası kılığında insana görünebilir Peygamber kılığında görünebilir ama o peygamber değildir yani gerçek surette onun kılığına giremez. Bu ikinci çeşit şeytandandır. Üçüncüsü de nefistendir. Hani bu meşhur olan yani bir kısa vardır ya adam Resulullah'ı görmek istemiş. Bir tanesi de demiş ki tuz yala yat. Adam tuz yemiş yemiş yatmış gece sabaha kadar şelaleler, ırmaklar görmüş. Ya demiş ben Resulullah'ı görmedim ama sabaha kadar ırmaklar, şelaleler gördüm. E demiş için yansaydı tuza yandığın kadar. Su, tuzdan dolayı suya yandığın kadar Resulullah'ı sevmekle yansaydın görürdün demiş. Bu nefisten kaynaklanan bir rüyadır. Mesela çok üzücü bir olay olup hemen uyuduğumuzda veya sevindirici bir olay olduğunda veyahut kafamız bir şeyle çok meşgul olduğunda nefisten de bazı rüyalar görülebilir. Bu manada rüya üç çeşittir. Tabi bunu ayırmak peygamberlerin işidir. Peygamberlerin ilmidir, rüya ilmi. O yüzden İmam Malik Rahimullah diyor, Hevvanıza göre rüya yorumlamayın. Çünkü bu işin bir ilmi vardır. Çünkü bu vahiyden bir parçadır. Tekrar söylüyorum. Ve kıyametin alametlerinden biri de müminlerin gördükleri rüyaların e, kıyamete yakın bir vakitte görüldüğü gibi apaçık aydınlık bir şekilde çıkması, zuhur etmesidir. Tabi rüya ilmi hani burada biraz mukaddim olduğu için söyleyemem. Yani buna dair uzun silsile böyle dersler yapılabilir. Rüya ilmin esasları vardır. Bunlar kitabe haline getirilmiştir fakihler tarafından. Bu son dönemdeki rüya tabirleri kitapların her biri batıldır. Bunlar hakikat değildir. Çünkü rüya vakıasız yorumlanmaz. Rüya fetvadır. Fetva da iki şart üzerine bina edilir. Doğru istimbat ve Rüya da fetva olduğu için rüyada da iki şey gerekiyor. Bir, rüyada görülen nesnenin neyi ifade ettiğini önce anlamak, ardından o kişinin vakasına uygun olup olmadığına bakmaktır Hani bir şey bir hüküm vardır birinin vakasında haramdır diğerinin vakasında helaldir o yüzden mesela Muhammed İbni Sirin'e iki tane adam geliyor aynı rüyayı anlatıyor ikisine de farklı yorum yapıyor bunu delil olarak getirirler tabiinin büyüklerindendir aynı rüya birine hayırla yorumluyor birine şerle yorumluyor fesatla yorumluyor bunun sebebi o iki kişinin halidir Dolayısıyla böyle kitaptan okuyup rüya tabir edenler hata ediyorlar, vahile oynuyorlar. Rüya tabir etmek dediğim gibi kişinin vakasını bilmekle ve doğru tabiri çıkarmakla mümkün olabilir. Birkaç örnek vereyim ki anlaşılır olsun. Mesela rüyada kayıp çocuk bulmayı alimler ne diye tefsir etmiş çoğunuzun bildiği üzere? Düşman kazanmak. Niye? Firavun, Musa aleyhisselamı nerede buldu? Firavun hanımı suyun kenarında buldu, aldı götürdü. Yani bir kayıp bir çocuğu rüyada bulmak, almak... Bakmak, gözetimi almak neyi ifade eder? Rüyada düşman kazanmayı ifade eder. Veya elbise mesela. Ve Takva elbisesi hayırlıdır diyor ayet-i kerimede. Rüyada elbise insanın dinini gösterir. Elbisenin uzunluğu, elbisenin parlaklığı, elbisenin güzelliği, eskiliği, kişinin imanının güzelliği, eskiliği bu gibi manalar ifade eder. O yüzden kardeşler bu vahiydir. Bütün peygamberlerin uğraştığı bir ilimdir. Yusuf Aleyhisselam'ın meşhurdur. Kur'an'da açık bir şekilde bu kısa anlatılır zaten. Herkes bilir. Orada diyorlar ki Nebbi'ne tevili inna nerake minel muhsinin. Bize rüyanın teviline haber ver. Biz seni muhsin. Ehsan sahibi insanlardan biliyoruz diyor. Burada tabii bir şeyin daha işaret var. Bir hadis var. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam diyor. Rüya tabirinde en doğru sözlü olanınız en sadık, en doğru sözlü olanınızdır. Yani kişinin normal yaşantısında doğru konuşması Rüyaya yapacağı tabirin de doğru veya yalan olmasıyla beraber ilintilidir. Hadiste de belirtildiği üzere. Yani rüya tabir etmek isteyen insan bir önce sadık olsun, sözünde sadık bir insan olsun. Ardından rüya tabir etmek isteyen insan bu işin aslını, esaslarını, kurallarını öğrensin. Üçüncüsü insanları tanımadan rüya tevvil etmesin. İnsanlar hakkında soru sormadan rüya tevvil etmesin. Ta ki vahiy ile oynamış olmasın. Çünkü bu dediğimiz gibi vahidir. Bu hadis de bunun açık delillerinden biridir. Ezan, farklı lafızlarla da olsa, farklı senetlerle de olsa rüya ile ne olmuştur? Meşru kılınmıştır. Rüya ile ezan meşru kılınmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu vahiyden saymıştır. Dediğimiz gibi rüya bu manada büyük ehemmiyet taşır. Bu ilme de Müslümanlar güçleri yettiği kadar yapmak zorundalar? Muttali olup gayret etmek zorundalar. Çünkü İmam Müslim'in sayinde rivayet ettiği bir hadis-i şerifte sahabe diyor ki biz sabah namazını kıldıktan sonra Allah Resulü sorardı. Aranızda rüya gören var mı? Bizden biri rüya gördüyse rüyasını yorumlar tefsir ederdi. Eğer kimse rüya görmediyse derdi ki ben bir rüya gördüm rüyamı size anlatayım sonra kendi rüyasını kendi tefsir ederdi diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam rüya sahabelerin yanında bu kadar önemlidir. Ama tabi rüya şeytanın ayrı bir kapısıdır insanları saptıran. Muhittin i̇bn Arabi gibi, Kallacı Mansur gibi, Vahded-i Vücuda inanan, gerek İslam'a nispet eden insanlardan, gerek Hristiyanlığa, gerek Yahudiliğe kendini nispet eden birçok insan. Allah'a ibadet edeceğiz, ibadette derinleşeceğiz, ibadetleri arttıracağız derken şeytan onlarla ne yapmaya başlamış? Oynamaya başlamıştır. Genelde rüya ile başlamıştır bu. Sen erdin, şöyle oldun, böyle oldun. Rüyada ben işte senin Rabbinim, ben işte falan peygamberim, ben falan salih veliyim diyerek de insanları azdırmıştır. Rüyaya itimat edilir ama rüyaya mutlak itaat, mutlak itimat insanı ne yapar? Birçok sapığı saptırdığı gibi saptırabilir. Bu manada dikkatli olmak gerekir. İbn-i Abdülber diyor ki, bu manada diyor, bu bapta İmam Malik'in getirdiği bu hadis, bu konuyla alakalı getirilen en açık eserler arasında, rivayetler arasında, rüyanın faziletini anlatan eserler arasında en sahih, en açık olan rivayetlerden bir tanesidir. Burada diyor e, rüyanın vahiden bir parça olmasının büyük bir şerefi vardır. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın da bu ilimdeki neyi vardır? Fazileti vardır. Allah Resulü'nün bu ilmi iyi bildiğinin fazileti vardır. Gene diyor burada ihtilaflara başlayacak şimdi. İslam ehli ne yaptılar? Şu açar mısınız? İslam ehli ne yaptılar? İslam ehli ezanın keyfiyeti noktasında ihtilafa düştüler. Ezanın keyfiyeti noktasında ihtilafa düştüler. Bu ihtilaflarının sebebi, ezan ile alakalı varid olan hadislerin farklı lafızlarda olması, sahabeden, tabiinden ve etbaat tabiinden müştehit imamlardan gelen fetvaların farklı şekillerde ezanı vasf ediyor olmasıdır. Tabi burada önemli bir noktanın da izahı gerekir. Bu rüyayı tek bir sahabi görmemiştir. Ömer İbnül Khattab, Abdullah İbn-i Zeyd ve başka rivayetlerde, başka isimlerde, başka sahabiler de. Aynı rüyayı görmüşlerdir. Hatırlayacak olursanız İbrahim Aleyhisselam çocuğunu kesme işlemini kendisi için bir vahiy, bir emir olarak ne zaman telakki etti? Rüyayı üç kere ardarda gördükten sonra telakki etti. Anladı ki bu vahidir. Şimdi Allah Azze ve Celle de bazen müminlere bazı şeylere haber verir. O yüzden birbirimize rüyalarımızı anlatmamız. Bazen aynı anda Allah Azze ve Celle'nin üç dört tane kardeşe gösterdiği şey rüyasında. O bize bir uyarı olabilir. O bize bir işaret olabilir. Allah azze ve celle'den gelecek bir şerden bizi korumak, gelecek bir hayırla bizi müjdelemek için olabilir. Özellikle Kur'an-ı Kerim'deki bu şurâlahum fil hayâtid dünya ayetini onlara dünya hayatında müjde vardır ayeti kelimesini bütün müfessirler salih rüyadır diye yorumlamışlar. Allah müjde verir kullarına gelecekte olacak olaylarla alakalı. Dolayısıyla rüyalara bu manada itibar etmek peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın sünnetindendir. Özellikle 3-4 kardeş artık aynı rüyayı misliyle görüyorsa bunda kesinlikle vahiden bir parça vardır. İşin ehli olanlara ne yapmak lazım? Bunları tefsir edip yorumlatmaya gayret etmek lazım. Alimler dediğim gibi ezanın ve kametin keyfiyeti noktasında ihtilafa düştüler. İmam Malik ve Şafi ezanın ikişer ikişer lafızlarla söylendiğine kametin ise birer birer teker lafızlarla söylendiğine içtihatta bulunmuşlar. Sadece İmam Şafi e, ezanda dört olduğunu ilk tekbirin Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar diye burada İmam Mali'ye muhalefet etmiş. İmam Mali'ye göre ezan Allahu akbar, Allahu akbar Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en enne Muhammeden Resulullah Eşhedü enne Muhammeden Resulullah şeklinde sonuna kadar ikişer ikişer tekrar edilmesiyle ne yapılmıştır? Sahih, sabit olmuştur. İmam Malik ve arkadaşları Ezan ilk tekbirini dediğim gibi iki sefer görmüşlerdi Dört sefer görmemiştir. Bu Şafii ile Malik arasındaki ihtilaftır. İmam Malik ile Şafii arasında "Vela hilaf ba'ne Malik ve'ş-Şafi fi'l-ezan illa fi't-tekbiri fi evlihi alama ve Malik ile Şafii'nin ezanında vasfettiğimiz gibi diyor. birinci kısmın haricinde ihtilaf yoktur. İkamet konusuna, kamet konusuna gelince kat kamet bu Şafii'nin yanında iki seferdir. İmam Malik'e göre tek seferdir. Kamette de kat kamet salah İmam Mali'ye göre tek seferdir. İmam Şafi'ye göre bizim şu anda amel ettiğimiz şekil üzere kat kamet salah, kat kamet salah diyerek merraten iki kere telaffuz etmektir. Ebu Hanife ve Ebu Hanife'nin ashabı, talebeleri Süfyan El-Sevri onlar ezan ve kamet için ikisi için her biri ikişer ikişer lafızlarla söylenir demişlerdir. Sadece Birinci olan başlangıç tekbiri dört keredir. Geri kalan her şey ikişer ikişerdir demişlerdir. Onlar da bu görüşlerde, bu içtihatlarda bulunmuşlardır kardeşler. Tabi alimler sabah namazındaki tesvip konusunda ihtilaf ettiler. Nedir tesvip? Özellikle bazı tercümelerde geçiyor. Bazı kardeşler söylediği için bu kelimeyi şerh ediyorum. Tesvip sabah namazında hayrun <gülüyor> demektir Yani namaz uykudan hayırlıdır, sözüdür. Bunun söylenmesi noktasında Malik, Sufyan Essevri ve Les gibi tabinin büyük fakihleri dediler ki müezzin sabah namazında hayal-el felah dedikten sonra iki defa Esselatu hayrun minen nev der. Namaz uykudan hayledir. Bunu iki kere söyler dediler. İmam Şafi'nin Irak'taki içtihadı budur. Irak ne zaman gitti? Kufe'ye. Ebu Hanife'nin talebelerinden ders aldığı zaman yani mezheb-ül cedid ve mezheb-ül diye iki tane meselenin olduğu zaman Biliyorsunuz İmam Şafii Mısır'da büyümüş, Mısır'da yaşamış. Mısır'dayken içtihatlar yapmış. Irak, Kufe'ye ya gidip Ebu Hanife'nin iki talebesi İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'den ders aldıktan sonra mezhebin birçok içtihadını yenileyip değiştirmiştir. İmam Şafii Irak'tayken yani yeni mezhebine göre İmam Şafii de aynı şekilde es-salatu kaynun minen nevm ifadesini iki defa söylenmesi gerektiğini beyan etmiştir. Ama Mısır'daki mezhebi ise tek sefer olduğudur kardeşler. Ebu Hanife ve ashabı e, namaz e, sabah ezanında ezandan e, onlar şöyle bir farklı görüşte bulunmuşlar Ebu Hanife ve ashabı. Demişler ki ezan okurken es-salatu khayrun minen nevm denmez. Ezan bittikten sonra es-salatu khayrun minen nevm denir. Yani namaz uykudan hayırlıdır diye ezan bittikten sonra söylenir. Bu tabi kendini bugün Hanifi'yle nispet edip de Hanifi mezhebinden haberi olmayan insanların cahil oldukları meselelerden bir tanesidir. Onun ameli bu şekildedir. Yani farkında olmadan kendileri İmam Şafi Mu'alik'in mezhebiyle ne yapıyorlar? Amel ediyorlar. وَقَدْرُ رُوِيَ عَنْهُمْ اَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ ف۪ي ezan الْأَذَانْ وَعَلَيْهِ النَّاسِ fi صَلَاتِ الْفَجْرِ Ama diyor bununla beraber, bu içtihatlarıyla beraber onlar diyor namazın ezanın arasında da namaz ezandan uykudan hayırlıdır sözünde caiz gördüler ve insanların çoğu da bu hal üzere amel ettiler diyor İbn Abdilber. Gerçekten de bugün de bize ulaşan bütün beldelerden bu anlatılan vasfedilen şekliyle ezanın ve vakametin yerine getirilmesidir. Gene Abdullah İbn Ömer'den es-salatu hayrun minen nevm bu kelimeyi söylediği ezan sırasında sabah namazında rivayet edilmiş ve Hasan'ın İbn-i Sili'nin Said İbn-i Müseyye bin Süfyan Az-Zuhri'nin -e Medine ehlinin genelinin Süfyan Az-Sevri, -e Ahmet bin Hambel, İsa İbn-i ve Ebu Sevr gibi alimlerin hepsi Es-Selatu Khayrun Minen Nevm ifadesinin ezan okurken söylemenin caiz olduğuna içtihatta bulunmuşlar kardeşler. Kametteki ihtilaflarına gelince bu ezandaki ihtilafları kametteki ihtilaflarına gelince İmam Malik ve Şafii demişler ki kamet Tektir, tek tek yapılır. Sadece birincisi hariç. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyale salah, hayyale felâ. Qat qâmeti salah, qat qâmeti salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilahe illallah. Bu İmam Malik ve Şafii'den nakledilen ve bugün de e, özellikle hadis ehlinin tercih ettiği, bugün Suriye-i da, Kabe'de müşahede edebilirsiniz. Bu şekilde amel edildiğini. Bu şekilde kamet getirilir. Onlar katında raci olan görüş budur kardeşler. İmam Şafii sadece demiş ki kamet-i sala iki seferdir. Sondaki Allahu Ekber'de iki seferdir. Ebu Hanife ve Süfyan-ı Sevri demişler ki kamet ve ezan ikisi de ikişer ikişerdir. Şimdi bu konuda özellikle çok soruldu ve gündemde olduğu için kardeşler katında ondan biraz açacağım inşallah. Bu konuda varid olan eserlerin hepsi sahihtir kardeşler. Ve İbn-i Abdülber de şimdi burada onu beyan ediyor. Diyor ki bu konuda rivayetlerin farklı gelmesini alimler takhir olarak yorumladılar. Tahhir ne demek? Yani dilediğini seçip dilediğini amel edebilirsin. Çünkü Resulullah ve sahabesi her biriyle amel etmişler. Bu neyi gösterir? O her bir amel edilen sıfatın, her bir amel edilen keyfiyetin caiz olduğunu ne yapar kardeşler? gösterir. Bu bunu ifade eder diye İbn Atîbîr uzun uzadıya e, burada bunu izah etmeye gayret etmiştir, çabalamıştır. Biz diyor bütün rivayetleri tek tek getiririz ama diyor tembel kalırız, güç yetiremez ki bütün rivayetleri burada sardedelim. Bu manada fukh, fakihlerin mezhep kitaplarında naklettikleri bütün hadisler sahihtir. Yani çift çift kamet getirmek ve tek tek kamet getirmek caizdir. O yüzden şimdi hani bir müşrik e, Bir kavmin içerisinden yeni çıkmış İslam'ı yeni anlayan bir adam mesela bu rivayeti bilmediği takdirde hani onun yanında bir kardeş hikmeten daha yeni İslam'ı öğreniyor, yeni Müslüman olduğu hani meseleler kafasında karışmasın diye. Bir de adam mesela mezhep mutaassıbı bir yerden geliyorsa daha o kendindeki bidata atamadıysa onun yanında mesela kameti çift getirmekte bir beis yoktur. Çünkü her biriyle amel etmek nedir kardeşler? Caizdir. Özellikle bu sorun olduğu için yaşadığımız topraklarda ben böyle söylüyorum. Zaten Suudi Arabistan'da diğer Arap ülkelerinde camilerde falan hep böyle amel ediliyor. Yani kamet tek olarak getiriliyor. Herkes biliyor. Ama bizde tek getirdin mi adam zannediyor yeni bir şey getirdin sanki. Yok öyle değil. Dediğimiz gibi her biriyle amel etmek caizdir. Her biri hadislerle sabit olmuştur kardeşler. Evet. Burada bir hadis tabii ihtilaf daha var. Fakihler bir konuda daha ihtilaf etmişler. Ezanı okuyan müezzin. O mu kamet getirmesi gerekir? Başka biri getirse de olur mu? Burada bir grup İmam Malik, Ebu Hanife ve ashabı gibi demişler ki bir beis yoktur. Yani ezanın bir adam kameti başka bir adam ne yapabilir? Okuyabilir. Fakihlerden Süfyan-ı Sevri, Leys İbni Leys ve şafi bunlar demişler ki kim ezan okursa o kamet getirmek zorundadır. Buna da şu hadisi delil getirmişler. Bu hadisi Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi ve İbn Mace tahric etmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kardeşlerinizden kim ezana kalkarsa diyor, o diyor ikameti getirsin. Bu hadisi kendilerine delil almışlar. Tabi İbn Abdilber burada bu hadisi senet itibariyle irdeliyor. Diyor senedinde Abdurrahman İbn Ziyad var. Bu adam huwa ifriki, Afrikalı. Ve ektheruhum yudayifunahu. Ehli hadisin ekserisi, muhaddisler bu adam için zayıftır demişler. Ve leyse yarvi hadhel hadisi gayrehu, ondan başka bu hadisi rivayet eden kimse yoktur demişler. Eğer bu adamın hadisi sahih olsa dahi diyor İbni Abdülber. ilim ehli diyor, ilim ehlinden bazıları diyor, bu adamı güvenilir saymışlar. Bu yüzden hani birileri bunu sahih saysalar bile... Burada evla olan şey doğru olan şey yani evla olan şey ezanı okuyanın kameti de getirmesidir. Ama böyle bir şart yoktur yani. Hani bu faziletli bir iştir. Ezanı okuyanın kamet getirmesi ama ezanı başka biri, kameti başka biri de getirebilir demiş. Allah en doğrusunu bilendir. İnşallah diğer hadise geçiyoruz. Ebu Said el-Hudri Radiyallahu Taala rivayete göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur. <gülüyor> Ezanı işittiğinizde müezzinin söylediklerini siz de aynen tekrarlayın. Bu vabda İmam Mal'in getirdiği bir diğer hadiste bu. O da İbn Şehab'dan ki İbn Şihab'ın kim olduğunu defalarla anlattık. Burada senette farklı bir isim var. O da Ata İbn Yezid El-Leyfi denen ravi. Ata İbn Yezid El-Leyfi denildi ki o Beni Leys yani Leys oğullarının Leys Arapça aslan demek arkadaşlar. Usame aslan demek, Esed aslan demek, Leys aslan demek. Tabi bunlar aslanın çeşitleri. Yani biri dişi aslan, biri erkek aslan, biri kuvvetli, biri zayıf. Yani ama hepsi aslan demek. Leys oğullarının kölelerindendir denilmiş. Başka bir söze göre hayır bilakis kendisi Leys oğullarındandır denmiş. Ebu Muhammed diye künyelenmiş kendisi. Medine'de oturan Medine ehlinden birisi ve Medine ehlinden bir cemaat ondan hadis nakletmişler. Kendisi Şam'a gitmiş, ilim talebinde bulunmuş. Şam ehli de kendisinden hadis nakletmiş. Özellikle sahabeden Ebayi Bel Ensari ve Ebu Hureyre radıyallahu anhum gibi Ebu Sayyid el Kudri gibi büyük sahabeler bu şahıstan, bu tabiinden hadis nakletmişler ve bu tabiini sika saymışlar. Hadis ehli insanlar. Tabi hadisin şeyine gelince Fıkhına gelince alimler burada hadisin manası noktasında ihtilaf etmekle beraber hadisin sıhhatine ne yaptılar arkadaşlar? İcma ettiler diyor İbn Abdilber İza semiatumun nida yani nidayı duyduğunuz zamandan kasıt ezanı duyduğunuz zaman fekulü mislimâ yekulü'l muezzin muezzinin söylediğinin aynısını mislini söyleyin diye burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam belirtmiştir. İbni Abdülber burada Ümmü Habibe'den bir Ee, hadis rivayet ediyor. Kimdir Ümmü Habibe? Peygamberin hanımı Aleyhisselatü vesselam. <gülüyor> Ebu Sufyan'ın kızı olan Ümmü Habibe. O galet dedi ki: "Kenne Rasullah sallallahu aleyhi ve sellem indi peygamber benim yanımdayken fesemial muezzin müezzini işittiği vakit kale kemen yakulu hatta yeskut." Yani onun söylediğinin mislini söylerdi ve susardı. Allahu akbar, Allahu akbar. Peygamber de kendi nefsine diyor Allahu akbar, Allahu akbar. Bu şekilde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam amel ederdi diye Ümmü Habibe annemiz bize haber vermiştir kardeşler. Gene bu Abdü Ömer ibnül Khattab'dan o da Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan şu hadisi nakletmiş. İzha kale muazzin dediği zaman Allahu akbar, Allahu akbar Kale ahadukum sizden biri derse ki Allahu akbar, Allahu akbar. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله yani söylediğinin mislini söylerse yalnız "Jag är inte dediği zaman قال لا Således, om någon säger, "Jag är inte på väg till Allah", säger Allah, "Jag är inte på väg till Allah". Således, om någon säger, Allahu Ekber, inte på väg Allah", säger Allah, "Jag är inte på väg Bunları kalbinden ihlasla söyler ve tekrar ederse o kimse cennete girer diye Allah Resulü'nden Müslim'in sahinde bu hadis rivayet edilmiştir kardeşler. Al-Kama İbni Vakkas'dan o da dedi ki Ben Muaviye'nin yanındaydım. İz ezzene muazzinuhu Onun müezzini ezan okudu o sırada. fakale muaviye kema kale muazzin Muaviye müezzinin dediğin aynısını söyledi. Hatta eza kale hayyale salah Hayyale salah dediği vakit La havla vela kuvvete illa billah dedi. Bu şekilde söyledi ve bittikten sonra bu ameli dedi ki Semiatu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Ben peygamberi böyle söylerken işittim dedi. Muaviye radiyallahu anhu Şiaların burnu yere de sürtse hata da yapsa insan olduğu için hata da yapabilir. Muaviye'den Allah razı olsun vahiy katibidir, vahiy yazmıştır. Said, e, Sad ibn Ebi Vakkas'tan gene aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bir hadis nakletti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Denna bir hadis nakletti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Dedi ki Men kal hine yasma'u l-muezzin Kim muezzini duyduğu vakit derse Ve ana eşhedu en la ilahe illallah Ben şahitlik ediyorum Allah'tan başka ilah yoktur la sharikalah, Onun hiçbir ortağı yoktur Ve anne Muhammeden abduhu ve rasuluh Muhammed onun kulu ve elçisidir Raditu billahi rabb. Rab olarak Allah'tan razı oldum. Ve bil İslami dine, din olarak İslam'dan ve bil Muhammed'in Resul'e Resul olarak Muhammed'den razı oldum. Allahu lehu Allah Azze ve Celle ne yapar onu? Affeder, bağışlar. İmam Müslim'de ne yapmıştır? Sahihine bu hadisi tahriş etmiştir kardeşler. Bakın alimler şurada ihtilaf etmişler. Eğer bir kişi namaz kılıyorken ezanı işitirse, hani ezanı işitip ezana böyle icabet etmek o kadar önemli ki Alimler şurada ihtilaf etmişler. Vaktale fel fuqa fil musalli yani yasmau el muezzin ve huwa fi Faridatin. ev adam farz veya nafile namazda ezanı işitiyor. Buna icabet edecek mi namazda icabet etmeyecek mi alimler ihtilaf etmişler. Malik dedi ki eğer muezzini işitirse ve sen farz namazdaysan fal taqul misle ma yekul. Sen bunun söylediğini söyleme. Ve ila kunta fi nafiletin eğer nafile bir namazdaysan Fakul kul, mitt som jag kallar det, och att se hur det är. Det är en av de al stora sakerna som vi måste se. Det är en av de tre stora sakerna som vi måste se. Det är en av de tre stora sakerna som vi måste se. Det är en av de nakledilen stora Ve قال النيث مثل قول مالك Leys'ten de مالك sözü gibi bir söz nakledilmiştir. İlla ennahu kat ancak o demiştir ki: "Fi mawdi hayal as-salah hayal al-falah" kısmında der ki: "La havle ve la kuvvete illa billah." O da demiş: "Namazdayken nafile namazla ne yapılır? Ona icabet edilir." demişlerdir. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den tabii burada bir grupta bunu tabi kabul etmemişler. Kabul edenler var. Bunu kabul edenler şunu delil almışlar. Inna salatana hadihi bizim bu namazımız la yesahhu fiha şeyun min nasi insan kelamı olan insan sözü hiçbir şey sahih olmaz çünkü insan eğer namazda kasten konuşursa namazı batıl olur. Inne ma huwa tesbih ve tahlil ve tekbir ve tilavetül Kur'an namaz nedir? Tesbihtir yani Subhanallah demektir. Tahlil la ilahe illallah demektir. Tekbir Allahu ekber demektir. Ve tilavetül Kur'an Kur'an okumak demektir diye Hadisi şerifte ne yapmıştır? Ee, rivayet gelmiştir. Bunu delil alarak demişler ki zaten ezan içerisinde var olan tekbirler, tesbihler, tahliller bunlar zaten caiz bu hadiste söylediği gibi. O yüzden adam nafile namazlıysa hatta farz namazlı bile olsa tekrar edebilir demişlerdir kardeşler. Bir de burada İmam Şafi'den şu nakledilmiş. Müezzin müezzinin namazla duyduğu zaman ister nafile ister farz bunları selamı döndürmeye benzeterek bu meseleye kıyas ederek bu meseleye teşbih yaparak demişler ki caiz değildir. Bu İmam Şafii'den nakledilmiş. Neden? Normalde şeriatta birçok nas var ki selama icabet etmeyi, selama karşılık vermeyi ne yapmış, tavsiye etmiş, nasihat etmiş. Ama namaza gelince Allah Resulü'nden rivayet edilen şu hadiste olduğu gibi ne zaman ki Abdullah İbni Mesud Habeşistan'dan döndü ve döndüğünde namazda selam verdi Resulullah. Resulullah selamını almadı aleyhissalatü vesselam namazdayken. Hatta korktu acaba Resulullah'a kızdı mı küstü mü niye selamını almıyor diye. Namazı bitince Allah Resulü dedi ki artık hüküm geldi. Önceden namazda konuşuluyordu. Artık hüküm geldi bu yasaklandı. Allah Resulü bu hükümden neyi anladı neyi bize anlattı? Selam e, geri döndürmek dahi olsa bunda icabet edilmeyeceğini ortaya çıkardı. O yüzden şafi ve buna ben, muvaffakat eden bazı fakihler demişler ki bu selam meselesine kıyasla biz diyoruz ki namazda ise müezzini duyduğumuzda buna icabet etmemiz gerekmez. Biz ancak ne zaman icabet etmemiz gerekir müezzine? Bizim müezzine icabet edeceğimiz vakit işlerden boş olduğumuz ona kulak verdiğimiz zamandır demişlerdir. Allah'ın doğrusunu gülendirir. İbn Abdilber bu babta ezana icabet etmenin faziletiyle alakalı zayıf da olsa bir hadis getiriyor. Diyor ki: "Kale Ebu Kannan limraatihi ve kana min al-ubbadi." Çok abid bir adam varmış. Adı Ebu Kannan denen bir adam. O eşine demiş ki: "İza mittu fatazawici fulanen." Ben ölürsem benden sonra falanla nikahlan diye eşine vasiyette bulunmuş. Fattas فَكَانَتْ att لَهُ har فَصَلِّ att du أَخَاكَ كَانَ att du O diyor att sonra ben o söylediği salih insanla evlendim ve onunla evlendiğimde dedim ki bak kalk senin o salih kardeşin yani bana seninle nikahlanmamı vasiyet eden salih kardeşin gece namaz kılardı. Kalk gece namaza du har fäkenet att du har fäkenet att du har fäkenet att du har Fatitu fi manamiha fa fatit fi manamiha onun uykusunda eşi rüyasında ona gelmiş. Feqila laha ona denildi ki rüyasında innezavcaki hada arfauhu min abi qannan bi derece. Senin bu eşin o salih olan eşinden bir derece daha yukarıdadır. Kalet ve keyfe dedi ki nasıl oluyor bu iş? Wa abu qannan kani yusalli bil Ebu Kannan, benim ilk eşim o gece namaz kılardı. Buna ezla geliyor, bu kalkamıyor, bu namaz kılamıyor. فَقِيلَ لَهَا Ona denildi ki, اِنَّ haza يَكُولُكَ مَا يَكُولُ الْمُؤَذِّنِ Bu adam bu amele dikkat ediyor. O da müezzin bu tesbihleri, tahlilleri yaptığında bu adam da mislini söylüyor. Aynısını söylüyor. Bununla bir derece üstün o gece namazına kılan diye. Tabi yani söylediğim gibi hadis zayıf, metruk bir adam var hadisin senedinde. Adını da zikredeyim. Suheyd İbne Said denen bir adam var. Bunun hadisi metruk sayılıyor. Ee, hadis zayıf ama faziletle alakalı olduğu için burayı İbne Abdülber ne yapmış? Koymuş kardeşler. Biz de faziletinin anlaşılabilmesi, değerinin ve kadrinin bilinebilmesi için naklediyoruz. Yani diğer hadisler de var. Biraz uzun fıkıhlar çok bu hadislerde de. O yüzden girmek istemiyorum. Ders uzayacak. Bu bu haftalık bu kadar inşallah kafi. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah velasının sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Bu afile dava enel hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ve bihamdik ve eşhadu an la ilaha illanta estagfiruke